Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Sağlık ve Çevre Birliği, yıl tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde yayınlanan Türkiye'de Kronik Kömür Kirliliği, kömürün sağlık yükü ve kömür bağımlılığını sonlandırmak raporu, termik santrallerden kaynaklı hava kirliliğinin yarattığı sağlık sorunları ve bunun mali yüküne dikkat çekiyor. Türkiye'de santral bazında sağlık etkilerini ve buna bağlı maliyetleri hesaplayan ilk çalışma olan rapor, kömür santrallerinin yarattığı kirliliğin, her yıl 53.6 milyar liraya yakın sağlık maliyetinin olduğunu ortaya koydu. 2019'da Türkiye'de işletmede olan lignit taş kömürü veya asfaltit kullanan 28 büyük elektrik santralini inceleyen raporun başyazarı Hill Türkiye Sağlık ve Enerji Politikaları kıdemli danışmanı Funda Gaçal 2019'da Türkiye'nin sağlık harcamaları 201 milyar lira olarak açıklandı. Bu meblağın %27'si ise kömür kaynaklı sağlık sorunlarına harcandı diyor. 2019'da bu santraller Türkiye'de 26.500 çocukta bronşit vakası, 3.000 erken doğum, 3.230 yetişkin bronşit vakası ve bununla birlikte 11.300.000 hasta geçirilen gün ve hastalık nedeniyle 1.4 milyon iş günü kaybına neden oldu. Dünyanın dört bir yanında insanlar temel hakları arasında yer alan yaşanabilir bir iklimi mümkün kılmaya yönelik yasal mücadele veriyor. 2019 yılında Hollanda mahkemeleri devletin vatandaşlarının haklarını korumak üzere sera gazı emisyonlarını azaltma kapsamında daha yüksek hedefler koyması gerektiği yönünde karar almıştı. Yakında benzer durum Fransa'da da gerçekleşebilir. 2018'in sonunda Fransa'da faaliyet gösteren 4 sivil toplum kuruluşu Fransa devletine karşı İklim değişikliği ile mücadele kapsamında etkin faaliyet göstermeme davası açmıştı. Paris İdare Mahkemesi 3 Şubat tarihinde 100 yılın davası olarak nitelendirilen kararı açıkladı. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin kutladığı tarihi karar olarak değerlendirdikleri kararda şu unsurlar var. Fransız devletinin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin yetersiz olduğu tespit edildi. İklim değişikliğiyle ilintili olarak ekolojik hasar oluştuğu kabul edildi. Sera gazı emisyonlarının azaltılması kapsamında belirlenen hedeflere ulaşılmasından sorumlu olan Fransız devletinin kısmen başarısız olduğuna karar verildi. Davada görev yapan yargıçlar aynı zamanda ekolojik hasar kapsamında devlete karşı açılacak tazminat davalarının medeni kanunda öngörüldüğü üzere kabul edilebilir olduğunu tespit etti. Bu durum diğer davacıların yaşadıkları zararın tazmini için Bu kararı emsal alabilecekleri anlamına geliyor. İdari Mahkeme Fransa hükümetine iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ilave önlemler almaya zorunlu bırakabilir. Yüzyılın davası olarak nitelendirilen, davayı yürüten sivil toplum kuruluşları 2,3 milyon kişi tarafından desteklenen mücadelemizin başlamasından 2 yıl sonra alınan bu karar Fransa'da iklim adına ilk tarihi zafer Fransız hukukunda atılan önemli bir adımı temsil ediyor. Bu karar aynı zamanda bilimin zaferi. Bugüne kadar devlet karbon üst sınırlarının sürekli aşılmasına yönelik kamu kurumları ya da danışma konseylerince sunulan raporların dahi öne sürdüğü kanıtlara rağmen iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki yetersizliğini reddediyordu diye açıklama yaptı. İşte artık bu davayla birlikte resmen yetersiz kabul edildi. Aksaray'da Tuzgölü Havzası'nda düğün çiçeği familyasından yeni bir bitki türü keşfedildi. Keşif Aksaray Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Seher Karaman Erkul, Doçent Doktor Mehtap Tekşen ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Duman'ın Tuzgölü'nün güney bölgelerinde 4 yıl süren arazi çalışmaları sonucunda yapıldı. Doçent Doktor Erkul Anadolu Ajansı'na muhabirine yaptığı açıklamada Tuzgölü ve çevresinde birçok çalışma yürüttüklerini Çorak görünen bölgenin aslında botanikçiler için bir cazibe merkezi olduğunu söyledi. Erkul düğün çiçeği bitkisinin Türkiye'de 85 ayrı türe sahip olduğunu söylüyor. Erkul bitkiyi söktükten sonra kök yapısı dikkatimizi çekti. Normalde düğün çiçeği bitkisi tek tip köpe, köke sahip. Bulduğumuz türün hem saçaklı hem de daha şişkin bir kök yapısı var dedi. Doçent doktor Tekşen ise bölgenin endemik türlere hayat verdiğini vurgulayarak ayrıca bu alanlarımız koruma statüsünde Öncelikli birçok araştırmacı tarafından farklı araştırmalar yapılmış olmasına rağmen biz hala tuz gölü ve çevresinde yeni bitki türleri keşfedebiliyoruz diyor. E, bitkiler ekstrem koşullara uyum sağlamak için uzun süreler içinde evrimleşiyor. Ekibin anlattığına göre başka yeni türlerin bulunması ve inanı da yolda. Kadıköy Belediye Meclisi'nde Kadıköy'de inşa edilecek binalarda yağmur suyu ve gri su toplama tankı yapılması Kabul edildi. Karara göre yağmur suyu ve gris olarak adlandırılan duştan, küvetten, lavabodan toplanan evsel sular tuvalet rezervuarlarında bahçe sulamada ve ortak alan temizliğinde kullanılabilecek. Alınan bu karar susuzluk tehlikesi ve iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor. Güzel bir haberle bitirelim. Assos yakınında Büyük Büyükhus'un köyünde Jeotermal Kaynak Arama Projesi'nin ÇED gerekli değil kararına karşın 118 yöre sakini